Ve Al Habib, Alıdıtır, Jaşaf, Adol, Her türlü heminden Ahvali Muhtaşimi. Aleve lan Allah. Ma tevfiqiyat sırami illa bil Allah. Kuddi Jaaet Rüslü Rabbina Bil Hak. Cüllü Al Rasuluna Muhammed, Allahum Sallu ala tabi bi Muhammed. Allah'u sallallahu aleyhi Sallu ala şefi'i Muhammed. Allah'u أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَالْأَيَالِ عَشْرِ وَالْشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ دَا يَسْرٍ صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم Möbârik lana fî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve estağfirullah el hayyel qayyûm. Hassântukum bil hayyel qayyûm illezî. La emûtu ebedâ. Ve defa'tu ankumus su'e billâ havle ve lâ kuvvete illâ billâil alim yil azîm. Bizleri bu mübarek geceye kavuşturan allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Büyük bir gece, kıymetli on geceler, her biri Kadir gecesine muadil geceler ve özellikle bu mübarek gece, ihyası müstehap olan, ibadetle ihyası çok faziletli olan gecelerden, tabi Cuma gecesi olma faziletini bir kenara koyuyoruz. Cuma gecesi olmak kasebiyle her haftanın her Cuma gecesinde Ayrı faziletler var. Bunları size haftalardır söylüyoruz. Ancak bu gecenin faziletine fazilet katılıyor. Ne bakımdan? Çünkü bu gece terviye gecesidir. Tabi Mekke'ye mükerreme takvimine göre şu anda hacıların e, ameline göre Arefe gecesidir. Çünkü yarın hacılar Arafat'a çıkıyorlar. Dolayısıyla bir gün evvel orada e, hesap yapıldığından ruhiyet len diyorlar artık orası bizi alakadar etmiyor. Bizim şeyimize girmiyor kontrolü bize fakat şu andaki amelden bahsediyoruz. Bu itibarla bu gece bizim takvime göre terbiye gecesidir. Mekke'deki şu andaki amele göre hacıların efendim vaziyetine göre Arefe gecesidir. Hangisi ise de fazilette müşterektir. Çünkü Bezzar hadis kaynaklarındandır. Meşhur Bezzar tahric ediyor. Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem buyuruyor. Me nehyelle yâliye'l-khamse ve cebetleül cenne senede beş gece her kim o geceleri ibadetle ihya ederse cennete girmesi kesinlik kazanır. Vacip olur. Allah'a hiçbir şey vacip olmaz Celle Celaluhu. Fakat allah Teala Kendisi söz verirse, kendisi o sözü bozmaz. Kimse ona zorla bir şey yaptıramaz. Beş gece senede tayin etti. Bu beş geceyi kim ibadetle ihya ederse. Akşam namazını cemaatle kılmak, yatsı namazını cemaatle kılmak büyük bir ihya vesilesidir. Yarı geceye kadar ibadetle ihya gibidir. Sabah namazına inşallah yarın sabah cemaatle kılıyoruz. Böylece bütün gece ibadet sayılıyor. Bununla beraber bir de ilim meclisinde bulunuyoruz elhamdülillah. 1000 rekat namazdan eftal, şu mübarek gecede bir ilim meclisinde bulunmak. Ondan sonra Ayriyetten de gece inşallah teheccüd namazı kılarız. Efendim, Kur'an-ı Kerim okuruz, Secde Suresi okuruz, Tebarek okuruz, Yasin Şerif okuruz, Salavat-ı Şerif'e getiririz. Hem Cuma gecesidir. Bu beş gece ibadetle ihyası müstehab olan ve kim ibadetle ihyâ derse cennet kendisine vacip olur buyurulan beş gecenin Senede beş gecenin üçü peş peçeli. Peş peşe olanlar, Leylete Terviyeti, ve Leylete Arafe ve Leylete Nahrı, Terviye gecesi, yani hacıların minaya çıkacakları gece. İşte dün geceydi, bugün minaya çıktılar. Bugün minadalar şimdi, Sünnet olarak. Efendim, Arafe gecesi, bu gece. Yarınki gün Arafa olduğuna göre, yarın Arafat'a çıkıyorlar. Sonra Kurban Bayramı gecesi, yarınki gece, Mekke takvimi itibariyle bizde bir gün kayma oldu bu hesap ile. Ancak, hangisi olursa olsun, iki takvime göre de bu gece, ya terviye gecesi, ya Arafa gecesi, yani o beş geceden biri. Cuma gecesi olmak faziletinde koyduğun zaman kat kat katlanıyor. Cuma gecesine denk gelmek münasebetiyle. Bu itibarla işte geri, iki tane geri kalanlar da Leyletül Fitri ve Leyletül Ismü onu okuyoruz. Bir beraat gecesi dördüncüsü. Bir de Ramazan bayram gecesi beşincisi. Ama üç tane peş peşe bu mübarek ayında Bu beş gecenin üçü bu mübarek Zülhüccayi'nin ilk on gecelerinin sonunda Allah Teala bizi kavuşturdu. Elhamdülillah. Onun için Allah'ın dostları, alimler zikir meclislerinde, ilim meclislerinde hadis dersleri okurlarken, sohbet yaparlarken mevzuyu keserler ve tekbirlerle zikirler yaparlardı. Bu gece de birkaç kere yaparız inşallah bu zilhecce tekbirleri, bu mübarek gecelerin tekbirleri olmak hasebiyle. Buyurun. allah Ekber, allah Ekber. La ilahe illallah ve allahu ekber allahu ekber ve -hamd. Büyük tekbir bu. Teşrik tekbirleri. İnşallah Arafa gününün sabahından başlanacak. Bayramın dördüncü günün ikincisine kadar devam edecek. Vacip. Tekbirler. Allah Teala وَذْكُرُوا fi فِي اَيَّامٍ Zikredin Allah'ı buyurduğu günler. Kur'an-ı Azimüşşan'da tekbir getirilmesi, zikredilmesi emredilen günler. Bu günler. Ayetle sabit. Bugünlerin zikri. مَمُرٌ bir. Mevla emrediyor. Onun için inşallah böyle ara ara tekbirlerle meclisimizi süsleriz inşallah. Dualarımızın kabulüne vesile olur. Bu itibarla bu mübarek günler. Zaten size Kurban Risalesi'nden okudum, öğrettim değil mi? İnşallah amel ettiniz. O kelime-i şehadetleri, o kelime-i tevhidleri, o zikirleri en azından on kere yapın dedim değil mi? Bu zilheccenin on günlerinin zikirleri, bunların faziletleri sonsuz. Ama hiç olmasa onlar tekrar edemiyorum. O kadar vakit yetmez. Kurban Risalesi'nin hemen son sayfalarında beş tane zikir. Bunlar yüzer kere tekrarlanıyor. Hele yarın. Hele yarın. O cuma günü hem arefeye çat çatmış Hacı Ekber 70 hacdan eftal. Yarı iki gün efendi Hazretleri'le bir kere Hacı Ekber e rastlamıştık 90 91'le. Bak yine arefe cumaya denk gelince ne oluyor? Muhammed Mustafa'nın haccına sallallahu aleyhi ve sellem denk geliyor. Resulullah Efendimiz'in haccında da arefe ne günüydü? Cuma günüydü. Yevmel hacil Ekber en büyük hac günü. 70 hacdan Eftal, bu sene nasip olanlara mübarek olsun inşallah. Kabul olsunlar inşallah. Biz de ortak olalım inşallah. Evet, ortak olmak için de ne yapacağımızı geçen derste söyledik. Bu gecede okuruz, amel ederiz inşallah. Şimdi, demek ki bugünlerin özel fikirleri var. Hele yarın, Eftalü <gülüyor> ene ben de ve nebiyyûne kablî yevme arafete La ilahe illallah vehdehu la şerike leh levul mülk ve levul hamdu ve alâ kul şeyin kadîr O beş zikirde bu var. Yuhi ve ümit ilahe veşle beraber. Arafe günü. Allah-u Teala'nın yarattığı günlerin en üstünü. Günlerin en faziletnisi, senenin günleri içerisindeki en faziletnisi Arafe günü. E zaten haftanın günlerinin efendisi Cuma günü. Denk geliyor. Hacılar Arafat'ta vakf vakfaya duracaklar yarın Arafat'ta. Allah dualarına ortak etsin. Amin. Dolayısıyla yarınki gün yani hacıların Arafat'ta vakfaya durduğu saatler ikindi sonrası o akşama kadar gelecek tecelliler yağacak rahmetler, feyizler, bereketler, mağfiretler, merhametler daha bir sene dönse bulunmaz. Zaten cumaya denk gelmesi de daha bakalım senelerce bulunur mu? Her sene Araf Cuma'ya gelmez. Haçta. Bu bakımdan yarın kelime-i tevhid zikrini artıralım. La ilahe illallah ve la şerikele zikrini artıralım. En az yüz kere. Yarın ki mübarek gün. Zikirleri yapalım inşallah. Rivaate göre Musa aleyhissalatü vesselam diyor Ya Rabbi daveti felem tujib daveti da feallimni şeyene eduke kebi. Ya Rabbi bir dua yaptım. Kabul etmedin diyor. Bana bir şey öğret de dua yaptığım zaman kabul olayım. Yaptığı duası kabulünün tehirini, gecikmesini görünce hemen kabul eseri görmek istiyor. Allah Teala da ona va ediyor. Ya Musa, "İza dakhala ayamul beklediyor. Bu mübarek ayı. Zülitçe'nin 10 günleri girdiği zaman 10 geceler, 10 günler geldiği zaman işte o zaman. Ne de? La ilahe illallah de. Ne olacak? Hemen hacetini göreceğim diyor. Allah. Musa Aleyhisselam da bekliyor ki çok gizli bir dua. Şifreli bir şey bana öğretir. Kimse bilmez. Bir ben bilirim. Diyor Musa Aleyhisselam Ya Rabbi kulli ibadikeye kulli ya Rabbi herkes La İlahe İllallah'ı biliyor. Herkes de bunu söylüyor. Ben senden özel bir şey istiyorum. Diyince Mevla buyuruyor. Ya muşâ men kâle la ilahe illallah fî hâdî leyyâ Bu La ilahe illallah. her gün için ne kadar faziletli söylüyoruz onu senelerdir. Kelime-i Tevhid'in faziletini anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu on günde, bu mübarek gecelerde ve bu on günlerde Şurada iki gün kaldı bitiyor. Bayram 10. gün bayram oluyor zaten. Bir kere la ilahe illallah dese bir kere bir kere bin kere değil bir kere Allah ihlas nasip etsin inşallah. <tik> <tik> le vudatis semavatu seb'u ve le radunesseb'u fi kefetil mizan ve la ilahe illallah fi kefetil hurab le fekulet ve racuhet hâzîl mekâletu aleyhinne cemî'â Yedi kat gökler, yedi kat yerlerin tonu tonajı ne kadar ağır? Bunu kim tartabilir? Hepsi terazinin bir gözüne konsa, bu Zilhicce'nin 10 günlerindeki bir kelime-i tevhid hepsinden ağır gelir. Sevap ve mükafat bakımında. Ya bunu yüz kere yaparsan ona göre. Bir de uzununu okursan, uzunu hangisi? La ilahe illallah vehhdehu la şerike leh. Lev'l mulk ve lev'l hamdu Vahyu alaküllü Şin Kadir. yuhyi ve ümit eklersen, nurun ala nur olur. Vahyu lâye mut eklers, bir değil, iki dersen, o daha iyi olur. Ama ve lakin en kısası da, La ilaha illallah, Râdhûhu la sheri'kele, Le ul mülku le ul hâmdu. Vahyu alaküllü Şin Kadir. Bunu yüz kereden aşağı, yarın düşmeyin. Çok zarar etmiş olursunuz. Çok zarar etmiş olursunuz. Ben de sizin zararınıza razı olmam. Akıllı adam kendi zararına razı olmaz. Onun için bunu yarın mutlaka okuyun. Akşama 45 dakika kalayı dikkat edin. Yarınki gün akşama 45 dakika kala. Tam vakfe saatleri ikindiden sonra ikindi akşam arasını aman gafletle geçirmeyin. Zikirle geçirin. Hacıların dualarına ortak olursunuz inşallah. Efendim? Burada da kabul olursunuz. Yarınki mübarek Arafe günü hürmetine Allah ve Teala böyle bir gün nasip etti bize fazlı keremiyle Rabbimiz bunu tabii sadece hacılara mahsus kılmadı. Sadece hacılara mahsus kıl da dair hacıların faziletine dair birçok hadis-i şerifler mevcut ama biz diğer rivayetleri de göz önünde bulunduruyoruz. İbn Ömer radıyallahu anhu buyuruyor Resulullah'a işittim sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyordu. İnne Allahu Taala ينظر الى عبادي يوم عرفه فلا يدع احدًا في قلبي مثقال ذره من الايمان الا غفر allah Allahu Teala Arafe günü bütün kullarına toptan tecelli eder. Rahmetiyle nazar eder kalbinde zerre ağırlığınca iman taşıyan bir kişiyi affetmeden bırakmaz. İmam-ı İbn İbni Ömer'den bu hadisi duyan zat, radıyallahu anh, dedim ki, linnâsi cemiyâne emlihârafe. Bu hadis bütün Müslümanlara mıdır, yoksa Arafat'ta vakfeye duranlara mıdır? Buyurdu ki, belli nasi ya dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanlaradır. Çünkü arafe günün faziletinden Rabbim bizi mahrum etmez. Onun için hepimiz büyük bir mağfirete vazhar olacağız inşallah. Talha ibn Ubeydillah radıyallahu anh ta edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ma rü'ye iblisü yevmen Vefihi acgör, ve la ahkör, ve la adhkur, ve la aghyazu, min yamı arafte, vadalik lima yara min tenziil el rahmet ve el afgi an قالوا يا رسول الله ما yamı badr. Çalı قال Rasulullah ma raa yamı badr. Çalı şeytan. Arafa gününde görüldüğü kadar hiçbir günde, senenin günleri içerisinde hiçbir günde, arafe gününde olduğu kadar küçük, hakir, sefil, sinirli, öfkeli bir vaziyette görülmez. İblisin en kızgın olduğu gün, yarın hacıların Arafa'da çıkacağı gün. İblisin en hakir duruma düştüğü, rezil duruma düştüğü gün, yani bir senenin bilançosunu efendim kaybettiği gün, helak olduğu gün, çünkü bütün mesaisi boşa gittiği gün, Allah Teala'nın büyük günahları affettiğini görünce, tabi Arafat'ta vakfıya duranlar hakkında bu tecelli var, orada af olmadığını sanmak da büyük günah azamun nasen ben ben vakfı Arafat'ta fıznı Allah lahiru lu en büyük günahkar kimdir diyor hadis şerifte Arafat vakvesinde bulunduğu halde ya ben çok günahkarım Allah beni affetmemiştir düşünen diyor bundan büyük günahkar yok Onun için İblis yarınki Arafat vakvesinde o mübarek saatlerde helak olacak inşallah Mahbu perişan olacak inşallah. Allah umduğunu buldurmasın. Korktuğundan kurtarmasın. Bizleri içerinden kurtarsın. Rabbimizin rahmetlerinin yağdığını görünce, büyük günahların toptan af olduğunu görünce, ancak diyor, Bedir günü müstesna. Ya Rasulullah Bedir günü ne gördü sordular. Bedir günü Cebrail aleyhisselam'ı gördü. Melekleri çağırıyordu Müslümanlara yardıma. O gün çok perişan oldu zaten bir daha Bedir olacağı yok o gel, geçti fakat bundan sonra her sene şeytanın e, hakir duruma düşeceği ve çok öfkeleneceği gazaplanacağı gün arafe günü Allah teala bizi ona kavuştursun inşallah ve faziletli amellerle meşgul eylesin inşallah rahman. şimdi tabi mübarek <gülüyor> günler on geceler ve on günlerin fazileti sayısız. Allahu Teala ve teccas hazretleri bu mübarek günlerde, gecelerde geçmiş peygamberlere de çok lütuflarda bulunduğu ikramlarda bulundu. Bizim ümmetimize de Muhammed Mustafa'mıza sallallahu teala aleyhi ve sellem biliyorsunuz veda hacında cuma gününe rastladı Arafe Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Arafat vakfesindeyken Âd-i Kerime nazil oldu. Rabbimiz Tebaraka ve Teala buyurdu: "Estaezu billah. El yevme ve ve İslam Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslam'a seçtim, razı oldum, size nasip ettim, Allah buyuruyor. Bu At-ı Kerime'nin nüzülü çok büyük bir hadisedir, büyük bir bayramdır. Veda açığında zaten Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra 80 gün kadar yaşamış, sonra vefat etmiştir. Çünkü İslam kemale erdiği zaman, Resulullah'ın vazifesi bitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes sevinirken Hz. Sıddık meseleyi anlamış, ağlamaya başlamış. Böyle sevişli günde niye ağladı? Kendisine sorulduğunda da e, Kemal'den sonra zeval gelir. Yani demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan ayrılacağına işarettir diye inceliği anlamış. Şimdi yarınki mübarek gün Araf'e günü bu itibarla bayramımız. Yahudilerden biri Ömer radıyallahu teala anha, gelip diyor. Ya Ömer, bir ayet var sizin kitabınızda, Hazreti Kur'an'da, biz Yahudilere öyle bir ayet inmiş olsaydı, Allah'tan nasip olsaydı, biz onun indiği günü bayram ilan ederdik. Deyince, Hazreti Ömer soruyor radıyallahu anh, hangi ayetmiş o? Yahudi de bu ayeti okuyor. El-Yevme ekmel türeküm okuyor. Yahudi ne bilir ayeti? Diyorsun, bilmez olur mu Yahudi ayeti? Senden, senden çok iyi bilir. Şimdiki bile öyle Yahudiler var. Çoğu hocalardan çok biliyor. Onlar incelerler. Kıskançlıklarından dolayı karıştırırlar. İslam'ın mahiyetlerini araştırırlar. Onlar çok araştırmacıdırlar. Yahudiler, Hristiyanlar. Bu ayeti okuyunca Hazreti Ömer Efendimiz Teala ne buyuruyor? Ben onun nerede indiğini ne vakit indiğini çok iyi biliyorum. Yani o da zannediyor ki o ayetin indiği vakit, mekan, unutulmuş. efendim. Diğer ayetlerin çoğunda mesela diyelim, nerede indirildi, ne zaman indirildiğinde bir vakit belirlenemediği gibi o hususta da bir e, bilgisizlik var zannediyor. Halbuki veda haçında, yüz binden fazla sahabenin bulunduğu bir veda haçında inen bir ayeti kerime hiç kaybolur mu? Vakit olarak Zaman mekan olarak muhafaza edilmez mi? Hazreti Ömer'imiz buyuruyor. Ben onun indiği yeri biliyorum. Cuma günü indi. Arafe günü indi. Çünkü Arafa Cuma'ya denk geldi. Arafat'ta indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde. Vakfede hutbe irad ederken vaz ederken nazil oldu. Dolayısıyla sen diyorsun ki bize inse biz onu bayram ilan derdik. Bizde zaten o gün bayram. Hem de bir bayram değil. İbni Abbas buyurdu Eidan, Çifte bayram. Niçin? Hem Cuma hem Arafa. E, yani Arafa e, kurban bayramı demek. Kurban bayramı birinci bayram. Cuma ikinci bayram. Arafat zaten her zaman her sene Arafat bayramı. Orası mekan olarak da. Bütün dünya orada af oluyor. Elhamdülillah. hüccac kiram. Allah bize de nasip etsin. Halal mal ile tekrar tekrar. İnşallahur Rahman. E demek ki yarınki gün böyle mübarek bir gün. Çifte bayram yine yaşanacak inşallah. Cuma'ya gelmesi hasebiyle de büyük rahmetlere vesile olur inşallah. Allah Teala Hazretleri dinimizi ikmal etti. Nimetin üzerimize itmam etti. Fakat biz şu anda İslam'dan biraz soğuma başladık. İslam ümmeti, Müslüman milletler maalesef İslam'dan sıyrılmaya başladı. Deri değiştiren yılan gibi soyulma, sıyrılmaya başladı. Allah Teala yeniden döndürsün inşallah. Amin. Allahümme ruddel müslimin ilâ dini keradden Ya Rabbi Müslümanları dinine güzel bir şekilde döndür Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi belasız, kazasız, belasız. Böyle yerlerle, sellerle, felaketlerle, afetlerle, musibetlerle terbiye etme Ya Rabbi. İçlerinden gelerek hidayet isteyerek dine döndürüyor Rabbel alemin. Bu insanlar İslam'a meylesinler. Ya, kalpler Allah'ımızın elinde. Rabbimiz dilerse çevirir. Bak şimdi şu mübarek günlerde millet Noel kutlamaya hazırlanıyor. Mikrofon uzatmış duruyor. Diyor ki Kurban Bayramı geliyor. Bir de Noel geliyor diyor. Türk milleti Müslüman bir kadına cevabında ne cevap veriyor? Bence diyor Noel ağır basar diyor. Dikkatinizi çekerim. Kültüre bak. Şu memleketteki efendim bozulmaya bak. Adını sorsan Ayşe Fatma. Müslüman bir bacımız. Allah hepimizi idare etsin. Amin. Böyle mi cevap vermek lazım? Noel ağır basar diyor. Zülhicce ne demek? Kurban bayramı ne demek? Allah'ın peygamberleri çocuklarını kurban ettiği anlar o mübarek saatlerde Allah'ın dinine karşı böyle ilgisizlik, böyle saygısızlık olur mu? Allah muhafaza buyursun. Onun için yani hakikaten Allah Teala Hazretleri bu Cuma'ya rastlaması Arafenin Rabbimiz Tebareke ve Teala Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem haccına uygun bir haç nasip ediyor bu sene. Bunu büyük değişikliklere vesile eylesin. Ümmetin İslam'a yönelmesine vesile eylesin. Bu din nimeti büyük bir nimet ama bozuk para gibi harcanıyor. Hiç düşünmüyor. Hiç düşünmüyor. Noel kutlamak. Noel kimden gelmiş? Noel baba hangi papaz? Efendim bu çamları, hindileri, Memneleri, içkileri, fışkıları, dansları, cazları, bu o gecenin kutlanmaları, Hristiyan adetleri, Hristiyanların dini bayramı. Bunlara katılmanın, kutlanmanın afetleri, felaketleri senelerce anlattık. Yani bunun hiç şeyini düşünmüyor. Allah bana İslam nasip etti, ya son nefeste kafir ölürsem diye. Hiç korkmuyor, insan korkması lazım. <gülüyor> canlı canlı ateşe atılmaktan, nefret ettiği gibi, çekindiği gibi, sakındığı gibi, tüyleri diken diken olup ürperdiği gibi ateşe götürülen adam, yakmayın beni diye feryat fıkan bağırdığı gibi kafirliğe dönmeyi kerih görmedikçe imanın tadını tatmaz diyor. Nasıl imanın tadını tattın da sen? Efendim, Noel ağır basar diyor. Allah'ın mübarek bayramı, bu mübarek geceleri değil de Hristiyan örfü, Hristiyan adetleri ağır basar diyor. Ya bunun gibi diyen çok var. Kimisi de demiyor, hareketleriyle aynı yere geliyor. İlla ağzından demek şart değil, icraat meydanda. Onun için insanları uyaralım, ikaz edelim, hidayetlerine vesile olmaya çalışalım, bak her sene anlatıyoruz. İmam Rabbani Hazretlerimizin mektubatından naklediyoruz. Değil mi? Bak bugün daha tefsirde yazdırıyorum. Meali hazırlıyoruz. Bitti. Tahsini yaptırıyorum. Bugün, şu, şimdi yazdırdığım, geldiğim konu ne? Cumartesi günü balık avlayanların maymuna domuza döndürülme kıssası. Onu yazdırdım da şimdi geldim. Her sene bu Noellerde anlattığımız kıssa Bugüne denk geldi Allah'ın hikmeti. Ben yine mevzuyu da unutmuştum. Eskisi gibi sıralı dersler yapmadığım için sadece haftada bir sizinle buluşabiliyorum burada. Sağlığım, saatim, şartlar ona el veriyor. Ama Allah Teala bana yine hatırlattı. Bugünkü ders oraya geldi. Meseleyi biliyorsunuz. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Diyor ki, Cuma gününü ibadete ayırsınlar, başka iş yapmasınlar. Ümmetine söyle. Ümmeti de pazarlık yapıyor. Diyor ki, ya Musa sen Rabbine söyle diyor bu İsrail oğulları. Acayip bir millet. Sen Rabbine de ki diyor, cumartesi olsun. Allah cuma diyor, bunlar diyor, cumartesi olsun. Allah da onlar cumartesiye çevirdi. Bu sefer niye cumartesi olsun? Diyor ki, Allah diyor altı günde yarattı ya, alemleri Kur'an-ı Kerim'de. Hangi gün bitti yaratılma işi? Cuma akşamı bitti, ikinde bitti. Cumartesi allah Teala hiçbir şey yaratmadı. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Siddeti eyyam. Altı olunca bir gün boş. Hangi gün boş? Sept. Cumartesi. Diyor ki madem Allah diyor cumartesi bir şey, bir şey yaratmadı, biz de o gün bir iş yapmayarız. sıf badet yaparız. badet e, diyor Ya Rabbi bun, bunlar bir alem adamlar yani. Ben bir şey diyorum, bunlar bir şey diyor. Ne yapsak? Mevla buyurdu ki, dur bakalım ben onları. İmtihan edeceğim. Olsun öyle. Cumartesi olsun. Tamam. Öyle devam ettiler. Allah Teala da ne yaptı? Bütün işleri o gün haram etti. Cumartesi hiçbir iş yapmayacaksınız. Ticaret yapacaksınız. Alışveriş yapmayacaksınız. Hala Yahudilerde Cumartesi, Şabat dedikleri. Devam ediyor mu? Ediyor. Asansöre binmiyorlar. Araba sürmüyorlar. Acayip acayip bir şey. O işin bir kısmını <gülüyor> devam ettiriyorlar. Yani boşuna. Boşuna da yoruluyorlar halbuki. Ee, ölecek olsa şeyde kalacak yolda kalacak yani saçma sapan işleri devam ettiriyorlar ama o zaman allah Teala hakikaten onlara bunu haram etmiş şimdi bir mahiyeti kalmadı velakin balık avlamayı da yasak ediyor e iş yapmayı da yasak ediyor çünkü avcıysa o işi de onun avlamak o da yasak hepsi yasak Davud Aleyhisselam'a kadar epey zaman geçti Musa Aleyhisselam nerede Davud Aleyhisselam nerede bayağı zaman bu yasaklara rahat ettiler ama daha önce aleyhisselam zamana gelince Eyle denen Medine ile Şam arasında sahil kendi Eyle kasabasında 70 bin kişilik bir ümmet. Efendim, mevlada imtihan edeceğim buyurdu ya, etmez etmez etmez etmez. E, bir zaman gelir eder. Onun pilici iş. Ne yaptı? Eyle halkını imtihan etti. Neyle imtihan etti? E, cumartesi günü balık avlamak yasak ya. E yasak, tamam. Altı gün avlar. Bir gün avlamaz. Ne olacak? Ama öyle yapmadı işte. Ne yaptı? Altı gün balıkları denizin dibine kaçırıyor. Cumartesi oldu mu balıkları suyun üstüne çıkarıyor. Yapar mı Allah? Yapar. Hakkı var mı? Var. Kullar onun. Bize de şimdi yapıyor mu? Haberimiz yok da çok imtihanlar öyle yapıyor bize de. Önümüze bazı haram fırsatlar çıkarıyor. İmkanlar çıkarıyor. Haram, günah, ateş. Ama bakıyorsun milletin arayıp da bulamadığı bir haram sana çok kolayına geliyor yani. Bakalım o harama bulaşacak mısın? Muhafaza etmezse düşeriz içine Allah muhafaza buyursun. E bu sefer ne olacak? Adamlar diyorlar ki ya kuruduk. Satmayı bırak, yeme bir şey yok. Balık yok. Altı gün denizin dibine kadar a atsalar, balık yok. Cumartesi oldu mu balıklar hep oraya toplanıyor. Yunus Aleyhisselam'ı karnında taşıyan balık oradaymış. Onların sahilde bütün dünya balıkları onu ziyarete geliyor cumartesileri Yıkılıyor oralar balıklar. Allah Ya. <gülüyor> balıklar bizim alıklardan iyi. Öyle alıklar var ki. Ne Eyüp Sultan'ı ziyaret eder, ne kimseyi ziyaret eder, ne kabiri, ne ölü, ne diri, ne alim, ne veli. Balıkların haberi var, Yunus Aleyhisselam'ı taşıdı diye, mübarek balık diye, hepsi onu ziyarete geliyor. Allah da ziyarete gelen balıkları avlatır mı? Yasak. E şimdi ne olacak? İmtihanlara bak. Şeytan da geliyor diyor ki, ya Allah size balık tutmayın dedi de, denizden çıkartmayın, sudan çıkartmayın demek istedi. Siz yanlış yapıyorsunuz. E hay aklınla bin yaşa, neredeydin ya sen? Ne yapsak? Ne yapın siz, deli misiniz? Bu kadar balık geri tepilir misiniz? Sahilde havuzlar kazın derin derin derin, aradan kanallar açarsınız. O kanalları cuma akşamı yatsıdan başlıyor balıklar akın etme Yasak saat girdiği zaman Kanalların ağzını açarsınız, dalgalarla dolar dolar dolar dolar. Ertesi gün içerisi doldu mu kapatırsınız kanalların kapaklarını. Su çekildi, çekilen çekilsin. Giden gitsin. içinde kalan dolu balık. E, e cumartesi avlamazız. Pazar günü oldu mu? Alırsınız. Hile öğretiyor onlara. Ya sen neredeydin bu zamana kadar biz? Aşk kaldık. Şeytan... Şeytan öyle güzel fikirler verir adama. Dediler ya yapalım mı yapmayalım mı? Birisi dedi vallahi Allah belamızı verebilir. Öbürü dedi vermeyebilir. Doğru mudur değil midir? Bir deneyelim ya. Bir denediler, şimdi bekliyorlar hemen ki bela gelecek. Gelmiyor, gelmeyince, aa bir şey olmadı. Şimdi aynı meseleler bizim de başımızda. Adam şimdi zina yapacak bilmem ne, Allah belamı verir mi acaba, vermez mi acaba? Bir şüpheli mübeli, keyfi de kaçıyor yani. İmansızı zaten hiç sorma, o zaten ne Allah korkusu var, ne helal var, ne haram var, onda bir şey yok. İmanlı olanın içinde bir Allah korkusu var, adam düşünün, Allah bir belamı verecek ama ne zaman verir mi vermez mi falan o da aldanıyor. Allah'ta peşin bela vermiyor. Adam da bir bakıyor, ertesi gün durum ne? Yemek var mı? Maaş var mı? Su var mı? Şu var mı? Bu var mı? Her şey normal, tamam. O zaman devam. <gülüyor> Nefis böyle yapıyor adama. Bela bekliyor, korkuyor. Belayı da Allah vermeyince açılıyor bu sefer, rahatlıyor. Allah Teala bir kere de bela vermez ki. Sabrediyor. Allah Teala'nın sıfatı sabur. Çok sabrediyor. Halim. Acele ceza vermez. Allah'ımızın bu konuda sıfatı var. Oho. İbrahim Aleyhisselam'a bir melekutu gösterdi. Estağfirullah. Ve kezalike nuri İbrahim melekut el semavati vel erdi ve li yekune minel muqinid. Tüm göklerin, yerlerin, perdelerini açtı. Arşı görüyor, yerin dibini, her şeyi görüyor. Milletin yaptığı amelleri görüyor. Bir bakıyor, adam zina yapıyor. Hay Allah belanı versin diyor senin. Adam hemen zina üzerinde, iş üstünde geberiyor. E İbrahim Aleyhisselam bu bastı mı, beddua yere düşer mi yani? Öbürünü gösteriyor, hırsızlık yaparken. Hay Allah senin belanı versin. O da gidiyor. E Mevla burada, ey İbrahim, senin keşfini kapatacağım dedi. Niye? E kul bırakmayacaksın dedi ya. E ne oldu? Ben görmüyor muyum bunların ne yaptığını? E görüyorum. Sen herkese beddua yapıyorsun ya. Onun için Allah Teala gördüğüne bela verse, sen mi kalacaksın? Ben mi yaşayacağım yani? Mevla sabreder, mühletlerin sonunu seyreder. Böylece efendim adamlar işi ilenletti. 70 bin kişilik millet, 12 bin kişi içlerinden. 70 bin kişiden 12 bin kişi bu harama bulaşmıyor. Fakat bulaşmamakla kalmıyor, vaz ediyor. Yani öbürleri ne diyorlar ki? Bak yapmayın, haramdır. Hile yapıyorsunuz. Allah hile sökmez. Belanız verir. Aldanıyorsunuz falan. Onlar vaz ediyor. Bir kısım da var. Onlar harama bulaşmıyor fakat kimsenin işine de karışmıyor. Onlar da diyorlar ki ya bırakın Allah zaten yakında bunların belasını verir. Size ne ya? Milletle bu konuda uğraşıyorsunuz. Allah ya da azap edecek ya helak edecek. Onlar da diyorlar Allah'ın huzurunda ne özür dileyeceğiz canım. Millet Noel kutlamış, işçi işmiş. Efendim Hristiyan bayramı kutlamış. E ben bir, görüp de bir şey dememişim. Beni Rabbim sorar ben rezil mi olayım ben? Rabbimin huzurunda bir özür beyan edeyim. وَلَاَلُّمْ يَتَّقُونَ Belki vaaz nasihat tesir eden olur haramdan günahtan bir sakınan bulunur Biz vazifemizi yapalım diyorlar Ama Onlar hiç vazetmeye etmeye yanaşmıyorlar. Vaaz edenler Artık iş uzuyor Kaç sene sürüyor böyle? Yetmiş sene Allah öyle birden bela verir mi? Yetmiş sene bir nesil gidiyor Oğulları geliyor. Onlar da tabii ama şimdi yine de sıkıntı var. Peki balıkların e, durumu değişiyor mu? Değişmiyor. 6 gün balık yok, cumartesi balık bol. 70 sene. Allah Allah. O da değişmiyor. İmtihan ya devam edecek. Ya e, Bu sefer e, bunlar da babalarından kalma geleneği sürdürüyorlar ama adamlar diyor ki yahu biz bu Kanalları, bilmem neleri, kazmak, uğraşmak, pazar günü almak, cumartesi kapak aç, öbür gün kapat. Ne ne uğraşıyoruz ya? Ne olacak? E Direk alalım denizden ya. Beklemenin bir manası yok falan. Onlar diyor, ya dur sen şimdi, hepten aşırı gitme şimdi. Biz bir hile bulduk bu işte. Ve sen şimdi hepten, onu da aşıyorsun yani. Falan. Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Bir tanesi diyor ki, ben diyor direkt denizden alacağım diyor ya, cumartesi günü, direkt alacağım diyor yani. Ne var yani bu? Ne çekiniyorsunuz diyor ya falan. Bir ikisi yapınca, şimdi öbürleri korkudan ödü patlıyor da, yine bakıyorlar bir şey olacak mı? E ona da bir şey olmadı, öbürüne de bir şey olmadı. E ben manyak mıyım diyor adam ya. Adam diyor cumartesi günü direkt sudan alıyor diyor, ben orada kanallardan uğraş, havuzlardan uğraş. Herhalde diyorlar, epey zaman geçti, bu helal oldu ya. He? Şimdi bizim millet diyor ki, yahu kaç sene oldu bu Noel, artık mubah oldu bu yani. Şimdi bu Türk millet örf oldu, geleneğe döndü ya. Şimdi bunda bu gavurluk yok canım bunun. Helal oldu diyor yani artık. Nereye helal oldu? Bu da bu sefer böyle aldanıyor, onlar da başlıyorlar öyle. Davud Aleyhisselam, o zaman Peygamber. Davut Aleyhisselam, o zaman istedim Dû'in al-lazine kafaroo min bani isra'il ala lishan da'ud wa'i'sa bin mar'yam Thalika bima'a sallwa kanu ya'tadud Kanu la yetenahewna am munkarin ne bi'se ma <gülüyor> İsrailoğullarının kafirleri ne zaman kafir oldular? Balık avlarken kafir olmadılar. Günahkar oldular. Ne zaman kafir oldular? Helal oldu bu dediler bize. İnceliği anladınız mı şimdi? Helal oldu deyince ne oldular? Haram olduğunu bilerek yapsa günahkar olur. Helal oldu bize derse. Ne var bunda normal sayarsa? Kafir olur. İşte o zaman Davud Aleyhisselam tarafından lanet olundular diyor Allah. Çünkü isyan ettiler, haddi açtılar. birbirlerini de alıştıkları kötülüklerden nehyetmezdiler diyor. Yapma diyen yok, etme diyen yok. O zaman Davud Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi diyor, nasıl ki kemer, insan entari giydiği zaman kemer kuşanıyor, o kemer o entariyi tutuyor, aynı o kemer gibi lanet elbisesini onlara giydir diyor yani duayı basınca Allah Teala da gazaba geliyor. Peygamberin lanetiyle beraber Efendim, bunların bir gece artık vaaz edenler, iyiliği kötülükten ne edenler dayanamaz hale geliyorlar. Münker'in alenen işlendiğini gördüğü zaman müdahale gerekiyor. E, söz dinleyen yok. E, bu sefer diyorlar ki biz sizinle aynı mekanda duramayız, araya duvar çekeceğiz. En yakın akrabalar bile birbirinden uzaklaşıyorlar. Günah işleyenlerle işlemeyenler bir surla ortayı çevirdikleri için iki tarafa ayrılıyorlar. Arada da bir kapı bulunuyor. Kapının anahtarı o esas merkezi bölgede. Çünkü onlar çoğunluk burada kalmış 5 bin kişi orada var 60 bin kişi. Dolayısıyla anahtar onların tarafında falan. Bunları da biraz kısıtlama yapıyorlar tabi. Şimdi adam tecrit oluyor. Değil mi? Şimdi İslam'ı yaşayayım diyen, helalı haramı gözeteyim diyen topluma ayak uydurabiliyor mu? Otomatikman ne oluyor? Tecrit oluyor. Bazı şeylerden, efendim, rahatsız oluyor. E şimdi bir alışveriş merkezine gid gidiyor, oradan e, bir çarşaflık, e, bir alışveriş yap yapamaz mı yani? Bu da vatandaş yani, bu memleketin vatandaşı. Hürriyet var madem, niye Müslüman'a hürriyet yok? O da gidiyor oradan bir alışveriş yapacak, oradan bir kadın ona diyor ki BÖCEK diyor. E ben sana köstebek dedim mi yani? E sen bana niye böcek diyorsun ki? Kim ayrım yapıyor yani şimdi burada? Kimse kimseye kalkıp sokakta sen gavursun, sen başın açık diyen var mı? Hangi çarşaflı, hangi sakallı, hangi müslüman Bir açık bacımız o da bizim bacımız, kardeşimiz Büyüğümüzse ablamız, annemiz Yaşıdığımızsa ba kardeşimiz, bacımız yani Hepsi Allah'ın kulu, hepsi vatandaşımız Müslüman, biz ayrımcılık yapmıyoruz. Paşa açık olabilir, Allah itaat etsin. Onun başı açıklık günahı vardır, benim de başka gıybet dedikodu günahım vardır. Hepimiz günahkarız yani, ben ondan üstünüm, o benden aşağı diye bir şey yok. Ama ben sana niye başın açık diye sokakta laf atıyor muyum yani? E sen niye kalkıyorsun çarşaflık adına, böcek diyorsun canım? E o zaman olmuyor. Huzur bozuluyor. E şimdi, Mecburen İslam'ı yaşayayım diyenler toplumdan soyutlanıyor. Herkesin girdiği yere giremiyor. Herkesin alışveriş ettiği yerde edemiyor. Herkesin yemek yediği yerde yiyemiyor. Öyle mi değil mi? Küçücük çocuklar görüyor. Anas çarşaflı diye gidiyor. Diyor, ne diyor? Acıyorum size diyor çocuklara. Niye? Ananız çarşaflı, babanız sakallı ya. Siz de büyüyünce bunların zoruyla bu hale geleceksiniz diye. Acıyorum diyor. E tabi ki bu sefer o çarşaflı hanım da ona demek zorunda kalıyor ki. E ben sana hiç acımıyorum diyor yani. Cehennemde yanarsan ben ne yapayım? Sen şimdi Sabi Sübyan'a ne saldırıyorsun yani? Allah. Yine de acımak lazım. Ya. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Cehennemi bilmiyorlar. Ahireti bilmiyorlar. Ölümden sonrasında hiç haberleri yok. Allah ıslah etsin demek lazım. Bilseler böyle düşman olurlar mı ya? İnsan oturduğunu keser mi ya? Namaz kılanlar hürmetine, zikredenler hürmetine yağmurlar yağıyor, mahsuller bitiyor, yiyorsunuz, içiyorsunuz ya, Müslümanlara insan düşman olur mu ya? Oluyor işte. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. İslam öğretilmiyor, bilmediğine düşman oluyor. Bunun üzerine araya sur çekiyorlar, kapı yapıyorlar, Efendim bu şekilde onlar da işimize gelirse ara sıra açarız kapıyı sizde bir ihtiyaç görürseniz buradan işiniz düşeriz görürsünüz yoksa biz açtık mı açarız kaparız şudur budur derken Allah'ın laneti iniyor. Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ Araf suresinde bunlardan bahsediyor. Estaûzubillah. فَلَمَّا <gülüyor> نَزُو مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ وَاَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ne zamanki vaazları terk ettiler, nasihatleri unuttular, vaaz edenleri de dinlememeye başladılar. Biz ne yaptık? Kötülükten nehyedenleri kurtardık. Efendim Hazretleri bu kadar vaaz ederdi. Hep şu meseleye temas ederdi. Üç fırka oldular. Bir fırka günaha bulaştı. Sınır tanımıyor. Bir fırka günah yapmıyor, yapanları uyarıyor. Bir fırka günah yapmıyor, neme lazımcılık yapıyor. Şimdi bu adi genemenin naslı ile beraber kim kurtulmuş açıkça? Kötülükten yedenleri kurtardık. Kalıyor iki fırka. İşte... Bazı alimlere göre iki fırka kurtuldu diyor. Bazı alimler de diyorlar ki, şu Allah buyuruyor, O zalimleri çetin bir azapla yakaladık. Fasıklıkları sebebiyle. Bu çetin azabı da tefsir ediyor. Bir sonraki ayet kerimede yasaklandıkları sınırları aşınca, Biz onlara bir gece yattıklarında buyurduk ki, Maymunlar olun alçak herifler. Alçaklar olun. Ve o gece gençleri maymun oluyor, ihtiyarları domuz oluyor. Sabah oluyor, vaz edenler ne yedenler yanaşıyor kapı tarafına. E sabah oldu mu hareketlilik olur, çorba kaynar, efendim kahvaltı var. E, örf insanlık bu, herkes sabah aç kalkar kalktı mı bir şey kaynatır yani dünya kuruldu kuruldu bu böyle. Ses yok, sadaa yok, ot yok, ocak yok. Ne yapıyorlar? da kilitlince surdan Duvardan tırmanacak, bir tanesi yukarı çıkıyor, bir de bakıyor aşağısı maymun-domuz çiftliği. Bu tarafa var, eyvah diyor bunlara. Oradan iniyor, kapıyı açıyor, bunlar bu tarafa geçiyor. Oho, bunlar akrabasını tanıması, ayırt etmesi mümkün değil. Amca kızı var, tayısı var, halası var, teyzesi var, kiminin nanası kiminin babası, kiminin karısı, kiminin kocası. Ama maymuna, domuza dönenler bunları tanıyor. Onlar o kim ise gidiyor yakınının bacaklarına. Sürünmeye başlıyor. Kuyrukları da var. Birbirlerine av, av ediyorlar. Ya bu şimdi tanımıyor. Bu şimdi benim mesela akrabam var ama 15 tane maymun olmuş diyelim. Bacaklarıma dolanmış. Hangisi nedir bilemem. Ama onlar beni tanıyor. Ben insan kılığında olduğum için. Konuşmakla konuşamıyorlar. Yeme yok, içme yok. O vaziyette bunlar diyorlar biz size demedik mi bu haramları yapmayın. Onlar da öyle kafalarını sallıyorlar. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Üç gün içinde hepsi helak oldular. Bir tane nesilleri de kalmadı. Şimdi bu ibret bir ders bu günahlara, haramlara bulaşmamak hususunda Allah Teala Hazreti Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duası ve bereketiyle bu ümmetten mesk Suri'yi kaldırdı. Tabi kıyamete yakın maymuna domuza dönenler olacak. Ama şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası bereketiyle Miraç gecesinde Ya Rabbi ümmetimi maymuna domuza çevirme. Bu duanın kabul eseri olarak suretler döndürülmüyor. Ama siretler manevi taraf döndürülüyor. Onun için efendi biz anlatırdı. Halit efendi vardı. Bitlis'ten Ohin'den. Büyük şeyh efendiydi. Vefat etti. Allah rahmet etsin. İri yarın mübarek bir zat, alim bir zat gelirdi. O zaman efendi azleri de çok ona itibar ederdi. Allame idi, zatla konuşuyorlardı. Niye bu insanlara vaaz nasihat fayda etmiyor, eskisi gibi öğüt tesir etmiyor, konuşuluyor, millet vazgeçmiyor manasında mevzu olurken Halid Efendi Hazretleri Müsikû dedi. Bunlar döndürülmüştür dedi. Efendimiz Hazretlerimiz de o zaman bunun şerhini kendisine sorunca öyle anlattı. Suretleri insan gibi görünüyor ama Allah bu ümmetin de kalplerini çeviririm buyuruyor. Kalbini de çevirdiği zaman da adamın yine efendim ee, hidayet anlayacak hali kalmıyor. Kılı kıyafeti kalıbına baktığın zaman adam gibi görünüyor. Kulağı var, gözü var, eli var, ayağı var, aklı var zannediliyor. İstediğin kadar konuş, hiç tınmıyor. Ne Allah sayıyor, ne peygamber tanıyor, hiç. E ne olacak bu şimdi? E Allah Teala çeviriyor. Allah kalplerimizi döndürülmesinden muhafaza buyursun. Onun için Uyaralım, insanların hidayetini isteyelim, insanlara dua edelim, mübarek gecede Gündüzliğinde davet edelim, herkesin kendisinde çevresi var, iş çevresi var, iş piyasası var, çalıştığı yer var, Yolculuk yaptığı insanlar var, serviste buluştukları var, orada tanıştıkları var, burada görüştükleri var, çeşitli münasebetlerle Sosyal kişilikleriniz var Herkese Tatlı dille, güler yüzle, hakaret etmeden, alçaltıcı konuşma yapmadan, sevdirerek, yaklaştırarak yani ben seni çok seviyorum Müslüman kardeşimsin bu mesela günahtır, haramdır, bunu yapmasan işte namazını kılsan işte efendim bu Noel kutlamasına karışmasan bu Hristiyan işidir, Müslümana yakışmaz Böyle Öyle demek lazım. Yoksa Allah muhafaza son nefeste iman tehlikeye gider. Bak ne diyor İmam Rabbi Hazretleri? Bir komşum var dedi diyor Beni çağırdılar, ölüm döşeğindedir, gel bir oku, nefes et. Müslüman adam, Hindistan'da, Serhent'te. Gittim diyor, baktım ağır vaziyette, kararmış morarmış, biraz da dış görünüşü güzel görünmüyor. Müslüman hali biraz rahat olur, vefat ederken. E ne yapalım, ne edelim? Bir kalbine teveccüh edelim. Manen bir nazar edelim, bakalım nasıl ki şimdi cihazlarla, işte damarların içi görülüyor ultrasonla, şunla, bulunan cihazlar var. Allah dostlarında manevi feraseti ve bakışıyla keşifleri var. Manevi durum hakkında bir istihbaratları var. Böyle bir baktım haline gidiyor. Durumu iyi değil. Kalbinde bir iman nuru var. Fakat karanlık bulutlar, günah karanlıkları ağır basmış. Karanlık günah bulutları sarmış sarmış sarmış o iman nuru böyle söndü sönecek pırpır ediyor. O sönerse insan kafir ölecek Allah muhafaza etsin. Ebedi cennete giremeyecek, hiç cehennemden çıkamayacak tehlikesi var. Bu iman korunsun, mahfuz kalsın diye bizde komşuluk hakkı var. Tabii Allah'a yalvarıyorum, dua ediyorum. Bu karanlıkların dağılması lazım, kaldırılması lazım. Allah dostlarında böyle tasarruflar var, himmetler var. Allah Teala himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. E şimdi İmam Rabbani gibi Zat Evliya'nın reisi 70 bin Evliya'nın Serdar-ı Pürnaz. Teveccüh ediyorum diyor. Öyle bir teveccüh yani manevi bir yöneliş artık o ki ağır bir iş. Dağları yerinden oynatacak bir iş yani. Bir teveccüh ediyorum bakıyorum neticeye bana mısın demedi. Üç kere teveccüh ettim gidiyor diyor yani Allah Allah öyle bir teveccüh etse adamı bir anda Evliya yapar. Eşkıyayı evliya yapar. İmam Rabbani şimdi bana bir teveccüh etse, uf, beni daha bulamazsınız buralarda. <gülüyor> i̇mam Rabbani bu ya teveccüh ne demek ya adam evliya yapar bir teveccühle. 3 kere teveccüh ettim diyor, adamdan bir karanlık açamadım diyor. Dedim ki ya Rabbi benim teveccühlerimde de bir noksan mı var acaba? Bende mi bir şey var? O zaman nida geldi. Ey imam, senin bu teveccühlerinde bir kusurun yok. Sen bu teveccühleri diyor dağlara yapsaydın dağları kaldırırdım. Ama bunun kalbindeki karanlık normal bir günah karanlığı değil, kafirlerin merasimlerine, kutlu gecelerine, bayramlarına, iştirakten dolayı şirk pisliğinden bulaşmış. Nevruz günlerinde işte o zamanki, efendim, Hindistan'daki kafirlerin, şirk ehlinin bayram günlerinde bir pilav yaparlarmış. Artık safranlı mı neyse kırmızı e, böyle sarı renkli bir pilav o bir şeyler de katarlarmış içine. O güne mahsus onların e, bayramlarının kutlaması için o yemek pişirilirmiş. Bu da Müslüman olduğu halde aynı onların günde onların yemeklerini pişirirmiş. Onlar gibi kutlama yaparmış. bunu öyle çok benziyor değil mi? Tıp atıp. Ve adam o vaziyette ben diyor ümidi kestim. Maamr Rabbani'leri evime geri çekildim. Sonra haber geldi, vefat etti. Şimdi ben tereddütte kaldım. Müslüman adam görünüyor idi e, şimdi vefat etti, komşudur. Cenazesine gideyim mi, gitmeyeyim mi? istihare yaptım. İstiharede buyuruldu ki imanını zor kurtardı. Cenazesine git. Elhamdülillah Maamr Rabbani'nin bereketiyle, bir Allah dostunun duasıyla tabii. Nice imanını kurtaran günahkarlar var. Ama, insan imanını bu kadar zor duruma niye soksun? Son nefeste gavur olma tehlikesiyle niye karşı karşıya kalsın? Bu kadar namazın var, abdestin var, Allah diyorsun, la ilahe illallah Allah diyorsun, bir yavur merasimine katılıp kutlayacağım diye, niye bu kadar şeyini iptal edesin? Enayi misin? Onun için, uyanık olalım. Bir de şimdi, Zülhicce'ye çattı. Şu mübarek günlere çattı. Yani, Öyle bir ikilemde kalıyor ki Allah'ın imtihanı o balık meselesi gibi. Nasıl ki balık cumartesi üste çıkıyor, getirdi Allah bayram gecesine denk getiriyor yani. Hadi bakalım şimdi benim bayramımı, yavrun bayramını mı tercih edeceksin? Burada büyük bir imtihandasınız, insanları da uyarmalısınız. Allah Teala şirk ehlinin merasimlerine bulaşmaktan bizi muhafaza buyursun. Şu geceler, bir tekbir edelim bakalım. Allah ekber Allahü ekber la ilahe illallah Allahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd evet. Unutmayalım tekbirleri. Devam edelim. Gündüzde, yarı günde, yolda giderken, gelirken Konuşma arasında bir şey arasında. Ama tabii sokağın ortasında da bağırın demedik yani. Millet de bu sefer böyle yapmaya başlar. Onun için durum müsait değil yani. Değil mi? Ona göre hareket edin. İçinizden gaflet edenler arasında Allah'ı zikredenlerden olursunuz inşallah. Kapalı çarşıya girdin. Var orada binlerce adam. Bir tane Allah diyen yok diyelim icabında. O arada sen bir tekbir getirdin içinden. Ne olursun biliyor musun? Allah indinde. Ezâkiru, zâkiru Allahi fi'l kafirin, kel mujahid fi'l Diyor ki Allah yolunda cihada çıkıldığı zaman, kafir düşmanla karşılaşıldığı zaman, Mekke fetinde, İstanbul fetinde gibi düşünelim kendimizi. Herkes kaçmaya başladığı zaman cihatta sebat eden neyse Allah'tan haberi olmayanlar içinde Allah'ı zikreden onun gibidir. Onun için gafillerin arasında zikre çok önem verin. Ben onun için evvel de derdim yılbaşı gecesi yapılan zikir 70 kat eftal. Hadi bakalım bu hoca nereden uydurdun bunu derlerdi. Ben uydurmuyorum ki hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Gaflet saatinde zikir 70 kat eftal. Herkes eğlenceyle uğraşırken Allah'a zikredenin ki çok kat kat fazileti alır. Onun için zaten zülhüccedir mübarek geceler, mevsimler. Hangisini anlatayım? Bak, burada bir hadis-i şerif size rivat edeyim. Bu mübarek günlerin faziletleri çok tabi, geçen hafta da rivat ettim ama Men tescid ve bu adil ayam, bıscıda, ala miskin, fakir nma tescid ve ala rüsvi Allah ve ânbiyâi. Her kim bugünlerde bir sadaka verirse, Allah cümlemize cömertlik nasip etsin. Amin. Hayır hasenat yapmak mı Bir sadaka verse bir fakir ediyor. Sanki Allah'ın bütün rasullerine peygamberlerine yardım yapmış gibidir. Ezül hiçcen 10 günü. Men âde meriyan fakir nma. âde Evliya Allah'ı ve bu bir hastayı ziyaret etse Allah'ın ne kadar üçler, kırklar, yediler ne kadar velisi var hepsini ziyaret cevabı normal bir hastayı herkes bir evliya hasta bir veli bulması zor ama Allah'ın velilerini ziyaret etmiş gibi ve meşeyiha cenaze teni ve kendime cenaze ize şu hedayi bedir bir cenazeye katılsa. Bir Müslüman ölüyor, cenaze oluyor. Bak bugün arkadaşlar Sapanca'da Sapancalı Mehmet Efendi kardeşimiz var. Allah selamet versin. O da hacca gitmiş. Babası vefat etti. Allah rahmet etsin. Bugün ona gittiler. Kemal Efendi, Hasan Efendi, hocalarımız, arkadaşlarımız mesela Bu zülütçede bir cenaze. Tabi biz tefsirdeyiz gidemedik. Allah Gargayı gark rahmet etsin. Efendi Hazreti çok severdi onu. Bizim Gürcü derdi ona. Mübarek adam. Ruhuna bir şahadet hediye gönderelim. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü memen El tavetimen. Allahu fil Bir yetime diyor iyilik yapsa Allah kıyamet günü arşın altında gölgelendirir inşallah. Yetimler var çevrelerimizde. hemen men hadara meclisen min ilim fe kenne ma hadara mejalis enbiya ve Onun için kazandınız. Kazandınız. ilim meclislerinden birinde bulundunuz. Mübarek Arafa gecesi, terviye gecesinde, Zülhidcenin on gecelerinde bir ilim meclisine, bak bu kadar ayet hadis okundu burada. Her kim bir ilim meclisine katılırsa sanki Allah'ın bütün peygamberleri, nebileri ve rasullerin sohbetinde bulunmuş gibidir diyor. Allah mübarek etsin sen. Amin. Amin. E şimdi kazandınız işte bak. Buraya geleceğinize nereye gitseydiniz bunu kazanabilirdiniz? Hiçbir yerde ancak ayet hadis meclisinde bu kazanılır. Şu ilim meclisi olmak için ayet hadis okunması lazım. Böyle faziletli, mübarek saatler, zeminler Allahu Teala ve vatakde hazretleri. İbn Mesud hazretleri Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. Allah kad iktara arba' min şuhur arba' min en arba'. Allah günlerden dört, Tane seçti. Aylardan 4'ünü seçti. Kadınlardan 4'ünü seçti. Verbaatun cennet. 4 kişi cennete en evvel gidecek. Verbat müstaakat cennet. kişiye cennet aşık. Ne zaman bana gelecek diye hasret çekiyor. Evet 4 gün. Birisi cuma günü. Yariki bu mübarek günü Allah kavuştursun. Gecesine kavuştuk elhamdülillah. Fi saatin la yuwafiku abdü müslimi esel la şey'in emri dünya ve âhiret ilâ Allah'a. Dünya veya ahiret hangi bir dileği talebi Allah'tan hayırlı muradı varsa cuma gününde bir saat var. O saate rastlatırsa Allah ona mutlaka verir. Her cumada bu var. Ondan sonra ikinci gün 4 günden Yevm Arafe. Arafe günü. Yarın hem cuma hem Arafe hacılar Arafat'a çıkıyor. Allah. Nasıl şimdi ikisi bir araya gel. Allah Teala hacıları meleklerine gösteriyor. Hacileri meleklerine gösteriyor. Ya meleket, ey melekler, unzuru ile ibadet. Cao kubra. Şimdi ihramlara girmişler. Tabii ihramda biliyorsunuz sabun kullanamaz. Evet tüy dökülmesin, tırnak kesemez falan. İhramlar içerisinde biraz çirpaz içerisinde toza dumanla bulaşmış karışmış halde. Benim huzuruma geldiler. Kat enfekulen walwed abul Mallarını harcadılar, bedenlerini yordular. İş edüeni kadıfaftu. Şahit olun ben bunlar affettim Allah. Üçüncüsü günüm Nahr. Yaumun Nahr, Kurban Bayramı günü. Geliyor inşallah kurbanlarımızı keseceğiz. Kurban Bayramı gününü Allah seçti. Zülhiccenin 10. günü. Günlerin en faziletlisi. Fedakan yaumun Nahr ve qarraba al-abdu qurbane. Kurban Bayramı günü olup Allah nasip ederse kurbanını keserse bir kul. Fevvelu katratin katrat min al-qurbani teykun kefareten li kulli zemin amila abd o güne kadar ne günah işlemişse kurban kanının ilk damlasıyla kefaret oluyor. Ya. Kurban hakkında ne hadis-i şeriflerine faziletler? Evet. Kurbanla ilgili hikmetler konuşulmuş sohbette onları dinlersiniz inşallah. Dördüncüsü Ramazan-ı Şerif bayramı günü. Allah Teala'nın seçtiği aylar. Recep-i Şerif ayı, 4 ay haram ay. Biri tek Recep-i Şerif. Üçü peş peşe hangisi? Zülkaade geçen ay. Zülhicce. Bu mübarek Muharrem-i Şerif Allah kavuştursun inşallah. Önümüzdeki ay Hicri yıl başımız geliyor inşallah. Dört tane kadını seçti. İmran kızı Meryem validemiz, Kuvel kızı Hatice validemiz, on sonra Firavun hanımı Asiye validemiz, Muhammed Mustafa'nın kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'lamız bunları seçti. Evet. Böylece Rabbimiz Tebaraka ve Teala kullarını seçti. Cennete gidenler evet her kavmin önde gideni Efendim bu ümmetin önde gideni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Tabii çeşitli vesilelerle Faris milletinin önünde Hazreti Selman Suhaib Hazretleri Efendim Bilal Hazretleri Habeşlerin önünde böyle fırkalar halinde Dört kişiye Cennet Aşık buyurdu Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Selman radıyallahu anh, Ammar ibn-i ve Müktahat ibn-i Esmet Her türlü sahabenin değişik değişik faziletleri var amellerine göre Öncülükleri var. Allah Teala ve tıkrıd Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Onun için oruç önemli. Yarınki günün orucu önemli. Geçen senenin kefareti. Gelecek önündeki senenin de kefareti. Arafe günü orucu gibi bir oruç da bulunmaz. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor. Bu mübarek on gecelerde Basra mezarlarında dolaşıyorum. Baktım ki bir mezardan bir nur çıkıyor. Gördüm. Şaşırdım kaldım. O anda bir münadi bana nida ediyor mezarlıkta. Ya Süfyan aleyke bi savmi haşri dil hicce terafi kabrike terafi kabrike nuran mizle. Ey Süfyan Zülice'nin on gününün orucunu bırakma senin mezarında da böyle nur göresi. Mubarek günler geceler bu günlerin, yarınki gün orucu, bu mübarekmen oruçları, bu gecelerin ibadet hiyaları inşaAllah kabirde yattığımızda nur olacak inşaAllah. Çok faziletli geceler. Şimdi radyodaki konuşmamdan bir yanlış anlaşılma olabilir belki. Perşembe-cuma-cumartesi orucu olarak anlattığımız oruç var. Ne orucudur o? Haram ay orucudur. Bu üç ay da haram aydır peş peşe. Dokun sene ibadet sevabı var. Bundan dolayı bazıları tabi bu cumartesi tutulsun şeklinde de çıkartmışlar ama ben bu cumartesi demedim perşembe cuma cumartesi dedim yani haram ayı orucunu her sene anlatıyorum fakat bu cumartesinde şimdi bir şüphe arız oldu arabistan bir gün evvel yaptığı için ramazan olsa ramazanda farzla çakıştığı için şüphe de olsa ramazanda tutun diyoruz ama arafa gününün orucuna yarın niyet edilecek inşallah cumartesiyi tutmayı uygun görmüyoruz neden uygun görmüyoruz çünkü Mekke'de hacılar bayram edecek. Biz burada tutarsak ne olur? Fazilet meselesinde bir şüphe girmiş olur. Bayramsa ne oluyor? Haram oluyor. Öbür türlü olursa çok sevabı var. Şimdi farz oruç gibi değil. Ramazan orucuyla bu orucun farkı var. Ramazan'da olsa böyle bir şüphe. Biz farz olduğu için tutulsun diyoruz. Değil mi? Ama şimdi bu durumda tutulsun Demiyoruz. Yarınki günde Arafa gününün orucuna niyet edilsin. Çünkü usulü fıkıhta ve fıkıhtaki kaide bir mekruhla bir sünnet gibi bir karışıklık olsa mekruh olmasında düşünülerek sakınılması lazım. Değil mi? Bir haramla bir sevap karşılaşsa kaç sevaptan kurtul günahtan lafı burada gerçekleşiyor. Böyle bir durumda da ne yapıyoruz? Ee, haram olma tehlikesini ön plana çıkararak Faziletli bir amelde olsa onu terk ediyoruz. Haram olma tehlikesi olan noktada. Şimdi burada öyle oluyor. Ondan dolayıdır ki yarınki günü Arafa orucuna niyet edilir. Aynı sevap alınır. Hüccacı kiram Arafat'ta inşallah. Allah biz de ortak eder inşallah. Tamam. Cumartesiyi tatil etmek lazım. Ama birisi de tutuyorsa tabi illa haramdır, şudur, budur denmez. Çünkü neden? Bir şüphe meselesi vardır burada. Şüphe olduğundan haramdır. Demiyoruz. Ve lakin... Fıkıha göre, usulü fıkıha göre, burada farz oruç olmadığından, fazilet babında olduğundan, bir haram ve mekru tehlikesinin bulunduğundan, bundan sakınıyoruz. Fetva bu şekilde. İnşallah Rahman. Buyurun tekbirlerimizi. allah Ekber, allah Ekber. La ilahe illa allahu allahu Allah allahu ekber ve lillahi l-hamd <tuh> Amin Subhane rabbiyel aliyyil aliyyil vehhab Elhamdülillahi rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidil mursaleen Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme inna nes'elükel jenneh ne gönüze bükmenin Allah ﷻ name nasılluk el cennet. Ne gönüze bükmenin narı, Allah ﷻ name nasılluk el cennet. Amin Allahümün nâ selüke minel khayri kullih acili ma alimna minhu ma lemna alem na'udhu buke minel şerri kullih acili ve acili ma alimna minhu ma lemna alem Allahümme mâ qaddayta lana min qaddâ feca'l âkıbettehu râşedâ benâtina emredunke râhmeh ve heyi'lana min emrina râşedâ ve benâtmim lana nûrana ve aghsirlana inneke alâ kulli şeyin qadîr Allahümme rabbena atina في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنا أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا تتوب علينا إذا رأت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال اللهم أنا نعوذ بك من جهد البلاء وَدَرَكِ الشَّقَى وَسُوءِ الْقَضَى شَمَاتَتِ الْاَعْدَى يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ Gecemizi mübarek eyle. Allah'ım Kadir gecesine muadil eyle. Allah'ım Huccacik Beyti'nin şu mübarek gecede şu Mina'da, Arafat'ta yaptıkları dualara ilhak ile müstecap eyle. Amin. Yarınki günde de ya Rabbi vakfe saatinde tam kabul saatinde, cuma gününün kabul saatinde ya Rabbi makbul dualar nasip eyle. Amin. O saati gafletle geçirmekten bizi muhafaza eyle. Amin. O saate bizi mutlaka tesadüf edenlerden eyle. Amin. Zikirle, ibadetle, makbul duayla sana yalvaranlardan eyle. Amin, Amin. diyentlerimizin ne arıcı hemden azad eyle. Sümbarek gecede şu ilim meclisinde bulunanları Ya Rabbi, Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem Meclislerine katılmış gibi fazl-ı kerimle mağfiret eyle. Amin. Affeyle, ile Ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı ya Rabbi bağışlayarak tertemiz çıkmaya muvaffak eyle. Amin. Bu gecede makbul dualara muvaffak eyle. Amin. Yarın sabah namazına cemaat ne muvaffak eyle. Amin. Bu geceleri günlerin orucuna ibadetine, zikrine, zikrin ya Rabbi bizlere yardım eyle. Amin. Nefsin kötü isteklerimizi, nefsimizin kötü isteklerini izale eyle. Amin. Kalbimizde, nefsimizde ya Rabbi günahlara karşı olan meylleri izale eyle. Amin. Sen fazluk emelimle evladı, ahvalımız hayırlı eyle. Amin aciz kaldık, çoluk çocuğun terbiyesinden sen terbiye ile hayırla yetiştir ya Rabbi ailelerimizi ya ile itaat, kâr eyle malevlat fitnesinden muhafaza eyle amin. ya Rabbel alemin ve ya hayran ve ya hayran alfatihin. sen fazl-u kereminle ya Rabbi gecelerde dostların neler istiyorlarsa biz de istiyoruz, sen nasip eyle amin. dostların nelerden sıkıntılarsa biz de onlardan sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle amin. amin ya Rabbel alemin kaç nefesimiz daha kaldıysa yolunda yaşayıp yolunda ölmek, nasip eyle amin. İman ki han huzurgat melekelme şahadet buyurun Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammedun abdu ve kelime şahadetle ya rab kalbimizde tam manasıyla yerleştir ya rabbi Amin Ula kelzinin كتب في O kimselerin kalplerine Allah iman yazdı sır namaz har ile ya rabbi. bizim de kalplerimizde imanı kayde ile ile Hıfzayla imanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Bizden evvel ölmüşlerimize gırgı gırgı rahmetler eyle kabirlerin. Nur eyle şu saatlerde, şu gecelerde bizim cemaatlerimize, sohbetlerimize katılıp, şimdi kabirde yatıp bizden dua isteyenler, dua bekleyenler, ya Rabbel medet bekleyenler, rahmet bekleyenler ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in hamdü ve rasul. Şahadetlerimizi hediye ettik, ihsal ile Neyi yaptık, o cemaatlere katıldık, o sohbetlere katıldık diye böyle sevinmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Bize de arkamızdan böyle okuyacak cemaatler bırakmak nasip eyle. Bu yolda yaşayıp, bu yolda ölmek nasip eyle. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sıhhatü afiyetler, ömrüne bereketler, ihsan eyleyip, başımızdan eksik etme yokluğunu gösterme Ya Rabbel Alemin. İslam ve elini aziz ile küfrü ve elini zelil ile şümbarek geceler hürmetine Ya Rabbi. İslam ve elini tekrar dinlerine döndür Ya Rabbi. Dini bilme İslam'a güzelce çevir ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi dinine taatına doğru yönelt ya Rabbi. Amin. Sen bu al felaketlerinden, bu Hristiyanlara benzemekten, bunların merasimlerine gecelerine katılmaktan, kutlamaktan, bu eğlencelerin sevgisinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Tüm Müslümanların kalplerini soğut ya Rabbi. Amin. küfüre ve küfür nişanlarına karşı soğut ya Rabbel alemin. Amin. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amin. İslam vatanlarını mahfuzu emin eyle. Asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza ile bu dualara ortak eyle. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Irak'ı Ya Rabbi, kan gölüne çevirdiler. Her gün yüzlerce insanlar ölüyor, ayda binlerce insanlar ölüyor Ya Rabbi. Irak'taki işgal güçlerini reddeyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi mağlup olarak dönmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Filistin'deki iç savaşına durdur Ya Rabbi Müslümanlar. Amin. Tek vücut halinde Yahudilere karşı, kafirlere karşı birleştir Ya Rabbi. Amin. Yahudi ve Nesara'nın ittifakını iptal eyle ya Rabbi. İslam ve Müslümanlar ehli sünnet ve cemaat dairesinde cema'yle ya Rabbel'al evet. ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin fazlu kereminle ya Rabbi. Kurbanlarımızı kabul eyle, oruçlarımızı evet. kabul eyle evet. sohbetlerimizi, zikirlerimizi kabul eyle. Evet. Kibirden, gururdan riyadan, ucubdan, sevmediğin razı olmadığın her türlü inançtan, itikattan, huyudan ahlaktan mahfuzu emin eyle. Evet. Sevdiğin razı olduğun inançlarla, itikatlarla, salih amellerle bezenmek nasip eyle ya Rabbi. Amin amin bi hurmat Ta ve Ya sin selamun alel murselin ve hamdülillahi ya rabbal alamin -al dualarımızın kabulü için buyurun as salatu ve selamun aleyke ya rasulallah as salatu ve selamun aleyke ya habiballah as salatu ve selamun aleyke ya seyidil evvelin ve ahirin ve selamun alel murselin elhamdülillahi ya rabbal alamin -al Amin. Allah şerifin buyumümmi Muhammedü cüllallah teala Ali ve sallama. Ali ve aşıabim, müşahirin akafu ile arvufendi baba mescâsabî ile arvuhemmadne. Mât el-jamaat,